Değerli Akra FM dinleyenleri, Akra FM ailesi olarak hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyoruz. Bizleri yeni bir haftada, yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında bir kez daha buluşturan Allah'a hamdü senalar ederek programımıza başlıyoruz efendim. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılışıyla ilgili olarak, cenin ve bunun meydana geliş safhaları, gebelik, doğum, emzirme, emzirme müddeti, hayız hali, adetten kesilme, kısırlık, ihtiyarlık, bunaklık, göze perde gelmesi gibi tıbbi konulara temas edilmiş ve bazen de işarete bulunulmuştur. Ayrıca, atonomi ve fizyolojiden de bahsedilmiştir. Bunun dışında, muhtelif nebat ve ürünlerin insan sağlığına etkilerine, istifade edilmesine değinilmiştir. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellemin tıbbı nebevi kitaplarında, bol miktarda değinilen hadis-i şeriflerindeki sağlık ve tedavi ile ilgili zeytin, kara helile, mantar, hurma, Sinameki gibi bitkiler ve bunların tıbbi özellikleri, ot kökleri, baharatlar, ilaçlar, ilaç terkipleri, sağlığın korunması, temizlik, temizlik maddeleri, ağız ve diş sağlığı, misvak, gıda maddeleri ve bunların tıbbi özellikleri, yemek çeşitleri, o zamanlarda bilinen hastalıklar, bunların o günkü tedavi şekilleri gibi konular, ve bu konularda verilen bilgilerle yapılan tavsiyeler her zaman için güncelliğini koruyacak niteliktedir. O günkü tedavi şekillerinden bir misal vermek gerekirse, sahih hadis kitaplarından Buhari ve Müslim'de yazıldığına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, mantar, ekip dikmeden Allah'ın kudretiyle kendiliğinden meydana gelen bir bitkidir. Suyuysa göz hastalığına karşı şifadır buyurmuştur. Bu hadisin açıklanmasında tabip doktor Mahmud Nazım Nesimi şöyle demektedir. İslam'dan önce Araplar, mantar suyunun göz hastalığı için faydalı olduğunu bilmiyordu. Böyle bir tedavi şekli, eski Yunan tıbbında da mevcut değildi. Yani hiç kimsenin mantar suyunun göz hastalığı için bir şifa ya da deva olduğunu bildiği yoktu. İşte bu sebepten dolayı, mantarın şifa olduğu hadisi, ilahi vahye dayalı hadislerdendir. Zira ümmi olan bir peygamberin kendiliğinden böyle bir şey bilmesi, mümkün değildir. Tabii elbette gözü hasta olanlar hemen gözüne mantar suyu anlatsın demiyoruz. Fakat mantarın bazı türlerinden penisilin elde edildiği, penisilinin de bugün bazı göz hastalıkları için kullanıldığı apaçık bir gerçektir. Değerli dinleyenler, Eczacılık mesleği de tıbbın kollarından biridir. Yüzyıllarca tıbbın dalı olarak incelenmişse de onu bağımsız ilim haline getiren ve geliştirenler, Müslüman ilim adamları olmuştur. Abdülaziz Çaviş, eczacılığı ilk defa Müslümanların icat ettiğini söyler. George Zeydan, eserinde bu ilmin ilk defa temellerini atanların, İlaçların tertip ve terkipleriyle uğraşanların ve onu yükseltenlerin Müslümanlar olduğunu anlatır. Profesör Doktor Hitti'ye göre ise Müslümanlar ilaçları tedavi maksadıyla kullanmış, bu dalda dikkate değer gelişmeler sağlamış, ilaçların hazırlanma metotlarını anlatan eserler yazmışlardır. Onların gözünde Müslümanlık bir hayat dinidir. Tabii eczacılıkla ilgili esas ve tavsiyelere de yer verecektir. Onun içindir ki, Müslüman doktor ve eczacılar, önce Kur'an ve hadislere başvurmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de, Nahl Suresi 69. ayeti i kerime'de, bal'a dikkat çekilmektedir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim'de bir sureye isim, Nahl suresi, nahl yani bal arısı demektir, olacak kadar önemli bir hayvan olan arının ürettiği balda, çok büyük sırlar ve hikmetler olmalıydı. Nitekim Allah Resulü de balı tavsiye etmiş, karın ağrısı çeken bir kimseye, bal şerbeti içmesini söylemiştir. Ayrıca, her kim ayda üç kere bal yerse, ağır hastalıklardan kurtulur diye de buyurmuşlardır. Hazreti Ömer radiyallahu anh, bir kısım onulmaz yaralar için baldan faydalanmıştı. İbni Sina, İbni Nefs, İbni Zürh gibi doktorlar, balın ürolojide nasıl kullanılacağını anlatmış ve faydalarına dikkat çekmişlerdir. Balın kalp, mide, bağırsak, akciğer, ateşli hastalıklar, zehirlenmeler, kızamık, ilik iltihabı gibi bir kısım hastalıklarda fayda sağladığı da Bilinmektedir. Bal bugün sadece şifa verici bir ilaç olarak değil, vücudu güçlendirici ve koruyucu özelliğiyle de tanınıyor. Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerden ilham alan Müslüman eczacılar, eczacılığı bağımsız bir hale getirip, ...büyük hizmetler verdiler. Onlar birçok ilaç yapma formülleri geliştirdiler. Yepyeni ilaçlar yaptılar, usuller buldular. Basit ilaçlar hakkında ilk defa eserler verdiler. Kahveyi ilaç olarak kullandılar. Toz haline getirip bademcik, dizanteri ve ağır yaralar için olduğu gibi... ...kalp ilacı olarak da ondan istifade ettiler. Sinameki, demir hindi... Kafur, Akasya, Ravent, Kudret Hervası, Amber ve Hindistan cevizinden ilaç olarak faydalandılar. Şeker terkiplerini geliştirdiler. Bitki şekerlemeleri, bal ve şekerle kaynatılmış meyve şekerlemeleri yaptılar. Bitki özlerini imbikten geçirip şurup elde ettiler. Ona nispeten daha az kaynatılmış, daha koyu ve ferahlatıcı olan julepi yapmayı başardılar. Siyah ve beyaz banotundan bir hülasa olan benci ve onun çeşitli terkiplerini yaptılar. Onu ağrı dindirmede olduğu kadar uyarıcı, uyuşturucu ve kusturucu olarak da kullandılar. 64 maddeyi karıştırıp tiryak elde ettiler ve onu her derde deva kabilinden kullandılar. Kafur onların elinde kalp uyarıcısı oldu. Yine karanfil, hint biberi, havlucan, sakız ağacı, zarnap. Zitvar kabuğundan da ilaç olarak faydalandılar. Onların bildiği gibi, bugün de Hindistan cevizi hala gastrit, mide ve bağırsak iltihapları, gastrokardiyal belirtiler ve nevrasteni de kullanılıyor. Çinlik ve Sadun ya, ciddemsin bazen mağrur ya. Karanfilsin, karan pilsin, sarsın bazen. Defolia ve dalya, güldürürsün. Sarbaşıksın, Karmaşıksın bazen. Bütün bu çiçekler biraz daha su ister. Su yoksa sevginiz yaşatsın onları. Biraz da sen konuş, duymayan hiç kalmasın. Güzel bahçemiz hiç. Hopas o. Niğü fersin ya bulur usersin. Geliverensin. Kartelimsin. Desteyen sen. Filbaharsın Megolik güzellikti, ortancadır güzellikti. Mine de olsa, orkide de olsa, paketmez. Bütün bu çiçekler biraz daha su istemez. Su yoksa. Sevginiz yaşatsın olma biraz da sen konuş duymayan hiç kalmasın güzel bahçemiz hiç olması yaşap koysa ya da isse çok hayırsa ya çok şaka yaparsan dizlere. Bütün bu çiçekler biraz daha su ister. Su yoksa sevgimiz yaşatsınları. Biraz da sen konuş, duymaya hiç kalmasın.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 Güzel bak hiç solusun. Güzel bak hiç Örken, tüm dünyada 24 saat Değerli dinleyenler, Radyonuz Akre FM'de İslam Bilginleri ve İcatları programımızın bu bölümünde eserleri Avrupa'da asırlarca ders kitabı olarak okutulan iyi bir doktor, anatomist ve klinikçi olan İbni Zühri tanımaya gayret edeceğiz efendim. İbnü Zür, Endülüs'ün en büyük Müslüman doktorlarındandır. İslam dünyasında olduğu kadar bütün orta çağ boyunca Avrupa'da en önde gelen doktorlar arasında yer almıştır. Tıpta birçok yenilikleri, keşif ve buluşları bulunmaktadır. Avrupa'da Latincedeki ismiyle yani Avenzuar diye anılmaktadır. İslam dünyasında ise İbn-i Zür, veya Ebu Mervan İbni Zühr diye tanınmakta olup, Ebu Bekr el-Razi'den sonraki en önemli etkileyici hekim olarak kabul edilir. Asıl ismi Abdülmelik bin Ebil Ala Zühr olup, künyesi Ebu Mervan'dır. İbni Zühr ismiyle tanınmıştır. Hicri 464, miladi 1091 senesinde, Endülüs'ün İşbiliye yani Sevilla şehrinde dünyaya geldi. Altı nesil boyunca tabiplik yapan, seçkin bir hekim sülalesinin en küçüğü olan i̇bn Zühr, daha küçük yaştayken ilim öğrenmeye başladı. Fıkıh, edebiyat ve diğer din ilimlerinin eğitimini görürken, bir taraftan da babasından tıp ilmini öğrendi. Kısa zamanda yetişip olgunlaştı. Ailesinin diğer üyelerinden farklı olarak, Sadece tıpla ilgilenmeye devam etti. Öğrenimini Kurtuba'da üniversitede tıp üzerine tamamladı. Ortaya koyduğu yeni tedavi usulleriyle tanındı. Tıpta yeni teknikler geliştirerek tıp ve cerrahiyi birleştirip tıp ilminde büyük hamle yaptı. İlim öğrenmek için bir ara Kuzey Afrika'da seyahate çıkarak Mısır ve Kayrevan'a gitti. i̇bn Rüşte tanışıp görüştü. Çıktığı seyahatten dönüşünde doğduğu şehir olan İşbiliye'ye yerleşti. O da babası gibi Endülüs'te önce muratıpların sonra da muvahit hükümdarlarının hizmetine girdi. Vezirliğe kadar yükseldi, çalışkandı, hayırseverdi, soylu bir hayat sürmüştü. Yazdığı eserler asırlarca Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuldu. Yaşamının son dönemini geçirdiği İşbiliye'de vücudunda bir tümör oluştu. Hicri 557, Miladi 1162 senesinde hayata gözlerini kapadı. İbnüzzür kendi döneminde çok büyük ve özel biridir. Son derece bilgili bir doktor, anatomist, değerli bir klinikçi olan İbni Zür, ilmin her alanında çok büyük bilgi sahibi olmasına rağmen bütün hayatını özellikle tıbbı adamıştır. Bilim tarihçileri onu tıp ilminde Zehravi ile aynı seviyede görürler. İbni Rüşt'e göre ise Galen'den sonra en büyük doktordur. Razi'den sonra İslam dünyasının en büyük klinikçisidir. Ona göre deney en esaslı ve köklü bir rehberdir. O sadece geçmişte tespit edilmiş tıbbi vakalarla ilgili yeni görüşler ortaya koymamış, daha önce hiç mevzu edilmemiş, tıbbi literatüre girmemiş, olay ve rahatsızlıklar hakkında da daha önce dillendirilmemiş yeni görüşler ortaya koyarak Bunlara izah tarzları getirmiş, tedavi ve ilaç önerilerinde bulunmuştur. Ebu Mervan İbni Zür tıp ilmine birçok yenilikler kazandırmıştır. Mediastin, yani akciğerler bölgesindeki tümörlerin, peritonit, yani tüberküloz akciğer veremi iltihabıyla, sulu ve kuru perikardit, yani kalp zarı iltihabının tarifi gibi yenilikler tamamen ona aittir. Akciğer vereminin bulaşıcı olduğunu ve güneş ışınlarının hasta için faydalı olacağını tespit etmiştir. Bir cerrah olarak üzerinde yaptığı çalışmalar sonunda değişik iç ve alt deri hastalıklarının tasvirlerini yapmıştır. Ülser, kulak, burun, boğaz, ağız, dudak ve diş hastalıkları, göz hastalıkları, akciğer ve kalp hastalıklarıyla bütün farklı sıtma ve yöresel salgın hastalıklarla ilgilenmiştir. Zatürreyi ve iltihaplanmayı ayırt edebilmek bakımından etkili mikrop ve rahatsızlıkların tasvirini yapmıştır. İlk defa bronkotomi yani akciğerde nefes borusu üzerinde yapılan ameliyat hakkında fikirler üreterek ve uygulayarak cerrahlıktaki ustalığını ortaya koymuştur. Ameliyatları sırasında yapay beslenme için ilk şırıngayla serum veren, gerek boğaz gerek kalın bağırsak yoluyla sum-i gıda verme usulünü uygulayan da ondan başkası değildir. Buna ait uygulama ve alet teçhizat hakkında oldukça detaylı ve makul bilgiler eserlerinde mevcuttur. Balın şifalarını ve yararlarını bilerek tedavilerinde etkili olarak kullanan da odur. Boyundan trakeostomi yani üst solunum yolu tıkanıklığında nefes borusunun delinerek boyundan açılan yapay delikten nefes almayı temin etmeyi ilk kabul eden ve kullanan hekim odur. Bugün dahi büyük bir problem olan bu hassas bölgenin tedavisi hususunda çok kıymetli bilgiler vermiş ve bu konuda çok sayıda makaleler yazmıştır. Kırık çıkıklar hakkında kesin ve net yöntemler belirleyen ve izah eden de O'dur. İbn-i Zühr'ün tedavi metodunda keşfettiği en mühim husus, insan vücudunun muayyen hastalıklarda kendi kendini iyileştirmeye muktedir olduğu prensibidir. Piastayı tedavi ederken vücudun müdafa gücüne özellikle dikkat eder, gerçek hekimin vücudun tabii müdafa gücünün olduğuna ve hekimin vazifesinin ona yardım etmekten ibaret olduğuna inanırdı. İbn Zür bu nazariyeyi nefis bir ilmi üslupla eserinde izah etmiştir. Sokaklarda Kalbim, kalbim, kalbim Dayanmak artık kolay değil Bırakacak gibisin Yarı yolda kalbim sevnin olmadı Evin kardeşçe olamadım. Kalbim, kalbim, kalbim. Dayanmak artık kolay değil. Bırakacak gibisin yarı yolda kalbim. Sokaklarda Kalbim, kalbim, kalbim Dayanmak artık kolay değil Bırakacak gibisin yarı yolda kalbim Sevgin olmadı Bir dünya istedin kardeşçe Kalbim, kalbim, kalbim, dayanmak artık kolay değil, bırakacak gibisin, yarı yolda kalbim. Sesler Onda Güzel Değerli Dinleyenler Eser arasından önce tanımaya çalıştığımız ünlü tabip İbni Zühre anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Tıp, cerrahi ve eczacılık hususlarında tam bilgi sahibi olan ve rasyonel tedavi usullerini ortaya koyan İbn-i hastayı kan ve suni yollarla besleme sisteminin geliştirilmesi ve mide kanserinin veya bir uzudaki kanserin vücutta umumi bir hastalığa delalet edebileceği tezlerini ortaya koymuş, uyuz hastalığının tedavi yollarını belirlemiş ve bunları eserlerinde teferruatlı olarak anlatmıştır. Ayrıca tedavi ve perhisler hususunda yeni metotlar ortaya koymuş, gıda rejimiyle ilgili sınıfında ilk eseri kaleme almıştır. i̇bn uygulamaya önem vererek başkaları gibi bir takım varsayımlar kurmaktan kaçınmıştır. Yaptığı uygulamalar arasında en önemlileri, terikart irtihabı ve medyastinde oluşan tümör abselerinin tanımlanması ve trakeostomi, katarakt ve böbrek taşı ameliyatları için yeni yöntemler ve uygulamalar belirlemesidir. Ayrıca göz bebeğinin daralıp genişlemesini de inceleyen i̇bn uyuşturucu etkisi olan adamotunu, göz hastalıklarının tedavisinde kullanmış ve önermiştir. Birçok tıp tarihçisi, paralı tedavi uygulamasını getirdiği için tıbbın sadece bir bilim değil aynı zamanda bir meslek olarak kabul edilmesinde onun önemli bir yeri olduğunu beyan etmektedir. Ayrıca İbn-i oğlu ve kızı da kendisinden sonra aile geleneğini sürdürmüş ve dönemlerinin önde gelen bilginleri olarak tanınmışlardır. Değerli dostlar, İbn-i Zühr'ün başlıca eserleri şunlardır. kitab Teisir, Teysir Fil Mudavat ve Tedbir Tedbir, Perhiz ve Tedavi Kolaylaştırma Kitabı Yiyecekler, diyet ve tedavi arasındaki ilişkileri incelemektedir. 16. yüzyıl Avrupa'sındaki birkaç temel tıp kitaplarından biridir. Üniversitelerin ders kitabıydı. İbn-i yeteneklerini ortaya serdiği tıp bilimindeki en önemli tıp ansiklopedisidir. 1280 tarihinde Paravakius tarafından bir Yahudinin yardımıyla Venedik'te Deysir adıyla Latince'ye çevrildi ve defalarca basıldı. Ayrıca İbraniceye de tercüme edildi. 1991 yılında Fas'ta Morok Akademisi'nde tekrar basımı yapılmış olup Rabat, Paris, İngiltere Oxford ve İtalya florens kütüphanelerinde örnekleri bulunmaktadır. Kitabul İktisat fi İslahil Enfes vel Ecsat beden ve ruh arasındaki ilişkileri incelemektedir. Sağlık önlemlerinden ve psikolojiden bahsetmekte, ayrıca hastalıklar ve çarelerinin özetini içermektedir i̇bn günümüze kadar gelebilen en önemli eserlerinden biridir. Yedi bölümden meydana gelen eserde, dil, ağız ve ses sağlığı, göz sağlığı ve tedavi usulleri, kulak ve burun hastalıklarıyla tedavileri anlatılmaktadır. Eserde ayrıca, baş, saç, kaş ve kirpiklerin üzerinde incelemelere yer verilmiş, insan yüzünün aldığı renklere göre sıhhat veya hastalıkların teşhis edilebileceği belirtilmiştir. Eserde bunlardan başka göğüs, sırt ve karın bölgesiyle bel ve bacaklar ve kalça bölgesi hastalıkları ve tedavileri anlatılmıştır. Son bölümde ise buhran ve başka ruhi hastalıklar ve tedavileri ele alınmış, humma, zatürre ve Cem gibi hastalıklar izah edilmiştir. Eserin elle yazılmış nüshalarından biri Paris'te, diğeri Fas'ta Rabat Kral Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Kitab-ül Adiye vel Adviye. Besinler ve şifaların kitabı demektir. Besinleri incelemektedir. Bu eserde İbnü Zür çeşitli besinlerin şifaları ve sağlığa olan etkilerini tasvir etmektedir. Latinceye çevrilmiş ve hala elde yazılmış olarak bulunmaktadır. Ve iki tanesi Rabat'ta Kral Kütüphanesinde mevcuttur. Ebu Mervan İbni Zühr'ün bunlardan başka kayıtlarda karşılaşılan çok sayıdaki eserlerinden bazılarının isimleri de şöyledir. 1- Teskiretün fi emri Devai i müshil ve keyfiyeti anzihi. 2- Makaletün fi ilelil külliye. Bulaşıcı hastalıklara dair bir kitaptır. 3- Risaletün fi ilelil baras vel behek. 4- Kitab-ü 5- Ta'iyye Kasidesi Hastalıkların ile ilgili çok önemli bir benzerinin yazılmadığı ifade edilen bir eserdir. 6- Teskira, İlaçlarla ilgili bir eserdir. Değerli dinleyenler, Müslüman hekimler bilinmeyen birçok bitki ve madeni drogu da hazırlamış, Birçok deneylerden sonra kullanmışlardır. Daha basit, asli ve fıtri ilaçları tercih ediyorlardı. Basit bir ilaç verilebilecekse, suni ilaç kullandırtmıyor, rejimle tedavi mümkünse, hiç ilaç verilmemesini tavsiye ediyordu. Nebati maddelerle tedavisi mümkün olan hastalıklarda, katiyen ilaç hazırlanmamasını öyküyordu. Değerli dostlar, dilerseniz burada güzel bir eser dinleyelim ve sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Topluca budur da... Bir toplumda bir topluluk Deneylere doğru Topluca bu toplumda bir topluluk Deneylere doğru Dilsizler ordusu Kabal sesleri Sürüler misali bir koyunlu arası köprüyümüzde sen tezmişiz bir düşte satılı. yüzden gönlürüze giden yok. Akra, akra, akra, akra. değerli dostlar Akkra efendisiniz ve İslam bilginleri ve icatları programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, Müslümanlar kimyayı eczacılığın emrine vermeyi, nebati olduğu kadar madeni duroklar yapmayı da başarmışlardır. Sadece İbni Baytar, madeni ve hayvani ilacın dışında 1400'den fazla nebati ilacın isim, kullanılış ve terkiplerini vermiştir. Onlar, yeni hazırladıkları ilaçları birçok deneyden geçirdikten sonra kullanırlardı. Hayvanlar üzerinde denedikleri de olurdu. Onlara göre eczacılık, insanın sağlığını ilgilendiren önemli bir sanattır. Bu işle uğraşan kişi, ilaçların özelliklerini, fayda ve zararlarını çok ama çok iyi bilmelidir. Eczacılığın babası sayılan Biruni, Kitabu u Said'e Fittıbbı'nda eczacıyı, ilaçları tek tek inceleyip hangisinin iyi olduğunu seçebilen, ''Tanınan doktorların kabul ettiği terkiplerin en iyisini yapabilmek için ilaçları toplamayı kendine sanat edinen kişi.'' diye tarif ediyor. Ona göre, eczacılığa soyunan kişi uyanık, ilaçların özellik, şekil ve mahiyetlerini hafızasına yerleştirebilen biri olmalıdır. İncelemeler yapmalı ve bu incelemeleri sonunda ilaçları ayırabilmeyi gözlemle fark edebilmelidir.'' Değerli dinleyenler, Osmanlılar eczacılar için İspeçiyar ismini kullanırlardı. Müslümanlar daha İslam'ın ilk devirlerinde eczacıları imtihana tabi tutmuş, modern çağda ancak gündeme getirilebilen ilaç kontrollerini çok eski tarihlerde uygulamışlardır. Bu işi bizzat devlet üstleniyordu. Eczacılık ruhsata tabiydi. Doktorun, Reçetede belirttiği ilaçları yapmak zorundaydı. Resmi talimatı da çiğneyemezdi. Tarihte ilk eczaneleri tesis edenler de yine Müslümanlardır. İlk bağımsız eczane, Halife Mansur zamanında Bağdat'ta açılmıştır. Zamanla eczaneler o kadar yaygınlaştı ki, 16. yüzyılda sadece Fas'ta 150 eczane vardı. Müslümanların eczacılığa kazandırdıklarına batıya bu ilmi öğretmelerini de katmak gerekir. Eczacılığı neredeyse dinsizlik sayacak kadar ileri giden batı, İslam doktor ve eczacılarından öğrendikleri bilgiler ışığında bu bağnazlıktan kurtulabilmiştir. İslam dünyasında hazırlanan ilaç formülleri Salerno aracılığıyla batıya geçmiştir. Batı doğrudan doğruya İslam Sağlık teşkilatını örnek ediniyor, onların hazırladığı kodekslere sarılma ihtiyacını hissediyordu. Birkaç yüzyıl önce, 1140'ta Norman Kralı II. Roger, halkını tecrübesiz doktorların elinde tehlikelere maruz kalmaktan kurtaran Halife Muktedir'e özeniyor, bir kanun çıkararak doktorları imtihana tabi tutma şartını getiriyordu. Kral II. Frederick de, 1231-1240 yıllarında İslam tıp ve eczacılık yönetmeliğini aynen kabul edip yürürlüğe koyuyordu. Değerli dinleyenler, Batı'ya bu şekilde örnek olup, Onların tıp alanında gelişmelerine ışık tutan ve onlara örnek olan bir başka Müslüman tıp alimi de İbn Eslem el gafikidir Dilerseniz bu bölümümüzde bu alimimizi tanıyalım. Muhammed bin Kassum Gafiki Endülüs'ü ünlü göz hekimi ve tıp alimi Asıl Muhammed bin Kassum bin Eslem el-Gafiki'dir. Kurtuba'ya bağlı Bitruş Kalesi yakınındaki, bugün Guijo denilen, tarihte yetiştirdiği hekimlerle önlü, Gafik beldesinden olduğu sanılmaktadır. İbni Eslem el-Gafiki diye de anılır. Yine Endülüs'te yetişmiş başka bir eczacı ve tıp uzmanı olan, Ahmet bin Muhammed bin Seyyid el-Gafiki el-Endülüs'i Ebu Cafer'le karıştırılmamalıdır. Muhammed bin Kassum Kafiki hakkındaki bilgiler yetersizdir. Kafiki üzerine doktora tezi hazırlayan Hasan Ali Hasan, çağdaşı ve kendisi gibi bir göz hekimi olan İbn Ebu Usaybiyanın Hicri 643, Miladi 1245 yılında tamamladığı ünlü eserinde ona yer vermemesinden hareketle Kafiki'nin Hicri 7 miladi 13. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olabileceği sonucuna varmıştır. İbni Eslem el-Gafiki'yi ancak kendi kitabı vasıtasıyla tanımak mümkündür. Onun zamanımıza kadar gelen tek eseri ise, göz hastalıkları konusunda yazdığı El-Mürşid Fil-Kühül'dür. Eserin Hicri 991, Miladi 1583 istinsah tarihi yazmasının mukaddimesinden edinilen bilgiye göre, Kafiki tahsilini Kurtuba'da yapmış, tıp bilgisini Huneyn bin İshak, Ali bin İsa el-Kahal, Ammar bin Ali el-Mavsili, Zehravi ve İbni Sina gibi meşhur hekimlerin eserlerini okuyarak ve uzun yıllar çalıştığı Kurtuba'da kendi edindiği tecrübeleriyle elde etmiştir. Kitabını, zamanında göz hastalıklarıyla ilgili teorik ve pratik bilgileri içeren bir kaynak bulamadığı için yazdığını söyler. 292 Yaprak, ilk ve son sayfaları eksik olan El Mürşid Fil Kül, 6 bölümden oluşmakta, her bölüm muhtelif bablara, bunlar da fasıl ve ders başlıklarıyla alt bölümlere ayrılmaktadır. 1. Bölüm Hipokrat'ın hekimlere tavsiyeleri ve tıbbın önemiyle başlayıp, Tıpta teori ve pratiğin yerine dikkat çektikten sonra, gözün anatomisi, sağlığı, hastalıklarının tedavisi ve cerrahisi hakkında bilgi vererek sona ermekte, ikinci bölümde de gözün parçaları, sinir ve damarları, bunların yapıları ve görme olayının nasıl meydana geldiği anlatılmaktadır. Üçüncü bölüm, genel tıp konuları hakkında bilgi içermektedir. Dördüncü bölüm genel olarak hastalıklar, sebepleri ve birbirleriyle olan ilişkileriyle genel göz hastalıklarına ayrılmıştır. Beşinci bölümde yedi sınıfa ayrılan göz ilaçları, bunların hazırlanışıyla göz için zararlı ve faydalı renklerden, altıncı bölümde de sadece göz hastalıklarından bahsedilmektedir. Bu bölümde müellif, önemli göz hastalıklarıyla çocuklarda görülen göz hastalıklarından, Gözün tabakalarına göre 77 çeşit hastalıktan ve bunların ilaçlarından söz etmekte, son olarak da 25 adet göz cerrahisi aletini şekilleriyle birlikte tanıtmaktadır. Dertlerini desem lohumana, varsam gerdirmi de desem lohumana. Derdime bir çare bulur mu bilmem. Dediler ki derdini söyle bileme, söyle bileme. Tabipler bir çare bulur mu bilmem. Gel efendim gel. Gel tabirim gel, gel cananım gel Tabikler bir çare vurur bilmem Gel efendim gel, gel tabirim gel, gel cananım gel zarım hiç yüzüm gülmez bir garip ozanım da hiç yüzüm gülmez çok tabi ve sordum derdinden bilmez beklerim yolları sevdiğim gelmez sevdiğim gelmez beklesem ömrümce gelir mi bilmez Gel efendim gel, gel tabibim gel, gel cananım gel. Beklesem ömrümce gelir mi bilmem, gel efendim gel, gel tabibim gel, gel cananım gel. Yanar aşkınlar da hep. gezginiyim yanarda aşkınlar umutla beklerim gelen yarından dinle senden bir de sızın tebinden sızın tebinden bana bir kez seni veder mi bilmiyorum gel efendim gel. Gel tabirim gel gel cananım gel bana bir teselli gel efendim gel gel gel gel cananım gel gün. <Gülüyor> Ayla akra başlar akrayla devam eder akrayla biter akra ile... her zaman bir adım önde değerli dinleyenler, Eser arasından önce tanıtmaya çalıştığımız Müslüman tıp alemi ve göz doktoru Gafi 2, çocuklarda rastlanan göz hastalıklarını ayrı bir bölümde incelemiş, ilaçların terkiplerindeki maddelerin ölçülerine ve göz sağlığı için en başta sağlıklı beslenmeye dikkat çekmiş, tedavi metotlarına birçok alternatif geliştirmiş ve göz cerrahisi aletlerinin gelişmesine katkıda bulunarak, göz hekimliğine büyük hizmetler yapmıştır. Bu konuda kaleme almış olduğu eseri konusunda İslam dünyasında yapılmış çalışmaların en önemlilerinden biri ve en genişidir. Gafiki ve eserini ilk defa ilim alemine tanıtan Alman doğu bilimci, Arap edebiyatı tarihçisi Ferdinand Wüstenfelt ve tıp tarihçilerinden Leker olmuştur. Ardından Hirschbek yardımcılarına eserin baş ve son kısımlarını tercüme ettirmiştir. Bu konuda daha geniş ve değerli bir çalışmayı Max Meyerhof yapmıştır. Eserin büyük bir bölümünü, özellikle asıl göz hekimliği ile ilgili 6. makalesini Mahmut Sıtkı'nın yardımıyla Fransızcaya çevirip, bunu İspanya'da yapılan 14. Uluslararası Göz Tıbbi Konferansı münasebetiyle ve Kuzey İspanya İlaç Laboratuvarlarının isteği üzerine eserin tamamının bir özetiyle birlikte yayımladı. Daha sonra Cezayirli hekim Said Eşşeybani, göz tıbbına dair İtalya'da verdiği bir konferansta Gafiki hakkında önemli bilgiler sundu. Son olarak Hasan Ali Hasan, Madrid Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İspanyolca olarak hazırladığı doktora tezinin özetini, ''Tıbbul Uyum İndel Arap İbni Eslem El Gafiki'' başlığıyla Arapça bir makale olarak yayımladı daha sonra da Kafikinin eserinin tahkikli neşrini yaptı. Kafikinin eseri, batılı araştırmacılar tarafından, o devrin doğu ve batı İslam medeniyetlerinde tanınan, bütün oftalmoloji bilgilerinin bir özeti olarak kabul edilir. Ancak Endülüs'te kaleme alınan, göz tababetiyle ilgili en dikkate değer eseri teşkil etmesine rağmen, orijinalitesinden yoksun, geniş bir deneme mahiyetinde olduğu da, ileri sürülmüştür. Fakat Müslüman hekimlerin göz tıbbı üzerine yazdıkları bütün eserler henüz karşılaştırılmalı biçimde ele alınmadığından bu konuda söylenenlerin gerçeği tam anlamıyla yansıtması mümkün değildir. El-Mürşid Fil-Kühlü'n işlediği genel tıp konularının yanında asıl temasını oluşturan göz tababetine yaptığı hizmeti çeşitli açılardan değerlendirmek gerekir. Her şeyden önce Kafiki'nin göz patolojisinin genel patolojiye olan bağlantısını tespitte modern tıbba öncülük ettiği söylenebilir. Değerli dinleyenler, tıp konusunda batının İslam ülkelerini taklitten öte bir şey yaptığı yoktu. Müslümanlar doktorla eczayı birbirinden ayırmışlardı. Onlar da öyle yaptılar. Eczane, eczacı ve ilaç yapımı bizzat devlet eliyle kontrol ediliyordu. Onlar da kontrol etmeye başladılar. Fakat buna rağmen bu işleri yürütmeye çalışan yönetim, zamanın papalığının tepkilerini üzerine çekmekten de kurtulamamıştı. Avrupa büyük ölçüde İslam eczacılığının tesirinde kalmıştır. Batı dillerinde hala canlılığını koruyan Julep, rob, soda gibi Arapça asıllı kelimeler, bunun açık örneklerini teşkil eder. Avrupa'ya büyük ölçüde örnek olan Müslüman eczacıların isimlerinden kısaca bahsetmek gerekirse, isimleri hiçbir zaman için güncelliğini kaybetmeyecek olan i̇bn Sina ve Ebu Er Errazi, en başta gelen tabip ve eczacılarımızdır. Sadece i̇bn Sina'nın Kanun isimli eserinde, 700'den fazla droktan bahsedilmektedir. Civa buharını ilk defa ilaç olarak kullanarak bir çığır açmış, beyaz arseniyi bulmuş, şekerli diyabeti ilk defa o tarif etmiştir. Tıbba her türlü büyük katkıda bulunan ikinci ismimiz Razi ise, doktor ve kimyacılığının yanında büyük bir eczacı olduğu da uygulamaları ve bıraktıklarıyla ispatlanmıştır. İslam dünyasında hasta başında ilk klinik dersi veren doktor ve eczacı odur. Senesinameki, Casiye, Hıyarşen ve Tamarin, Demir-Hindi'yi yumuşatıcı olarak kullanmayı, eczacılığa ilk defa o kazandırdı. Bugün Fransa'da beyaz üzüm manasında kullanılan Blancresis, Razi'nin geliştirdiği ilaçtan başka bir şey değildir. Bu iki ismin dışında, Cabir bin Hayyan, İslam kimyasının babası olduğu kadar kimyayı eczacılığın hizmetine vermesiyle eczacılığın da babası sayılmıştır. Sanur bin Sel, İslam dünyasında eczacılıkla ilgili ilk yazılı eserlerinden birine kaleme almakla, Ali bin Abbas el-Kitab-ül Melikisinde bahsettiği basit ve mürekkep ilaçlarla, Ahmet bin Tolum Tolunoğlu Camii yanında yaptırdığı hastanede bir de eczane kurarak, hastalarına bedava ilaç dağıtmakla, Ebu Mansur muvaffak, 50'den fazla baskısı yapılan ve 585 tür ilacı tarif eden eseriyle, Ebu Hanife et-Dinaveri, kitab Nevat Nebat adlı eserinde bitkileri fizyolojik tesir bakımından ele alarak sınıflandırmasıyla, İbni Cülcül, uzun seyahatlerinde gördüğü nebatlar üzerinde tıbbi fayda araştırmaları yaparak, konuyla ilgili ilk farmakolojik eseri kaleme almakla, Diruni Kitab-ı Saydele isimli eseriyle, eczacılığa bitkilerin bölünmesiyle ilgili yeni bir metot kazandırarak ve eserinde çok sayıda şifalı bitkilere yer vermekle, İbni Rüşd Külliyat isimli eserinde kompoze ilaçlardan söz etmekle, İbni Baytar farmakolojik yönden büyük bir değere sahip, Kitabül Câmiyyi Edviyetil Müfride adlı eserinde 2000 bin kadar droktan alfabetik olarak bahsetmesiyle bu konuda dünyaya önderlik edip ışık tutan ve ufuk açan Müslüman ilim adamlarıdır. Değerli dinleyenler bir zamanlar bütün dünyaya her türlü ilim dalında ışık tutan cettimizin torunları olarak, üzerimize düşen büyük görevin farkına vararak, gafletten uyanıp, Allah'ın izniyle ilim sahasında yeniden söz alabilen yeni değerler yetiştirebilmemiz dileğiyle, bir programımızı daha burada bitiriyoruz efendim. Yeni bir haftada, yeni bir İslam Bilginleri ve icatları programında,